Sabah, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Efendim canım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Öbürü mi? <gülüyor> Öbürü yandaki mi? Bakayım Hiç alakası yokmuş Oktay'cım O ya o Vallahi değil. Hayır uzaktakini bak sesim uzaktan geliyor faiz sesime sesime yaklaş Tamam sesine yaklaşın onun yönü yanlış Yönü mü yanlış? Evet Bakayım. Bakayım. Yo, you, aman, aman, dur ya. Sevgili Mica, kusura bakmayın. Tam böyle bir şey esnasında bir Oo. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne oldu? Ah, Bülent Ersun'un öyle bir şeyi vardı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu evladım? Bilmem. Nerede <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çünkü, Te teşekkürler lütfen. Ee, dün yabancı misyona da bir göz kırpıyorsun. Hayır yabancı misyona göz kırpıyorum da. Hı. Yabancı misyondan dün ee, bir serzeniş geldi. Kime? Bize? Alman Büyükelçiliğinden evet. Hep Büyükelçiliklerden ee, dinleyenlere günaydın, günaydın. Good morning istiyorsunuz. Ahtong, ahtong demiyoruz. Peki Alman ya Büyükelçiliğinde Almanca konuşulduğunu bilmiyor musunuz diye? tabi ee, Alman Büyükelçiliğinde Almanca konuşuluyordu değil mi? Tabi ya. ya. Ama bu... Benim yüzüm... Ama bunu sormanıza <gülüyor> gerek, gerek yok ki. ki dedim ben de. İyi demişsin Oktay. Verseydin cevaplarını. Verdim. Takır takır verdim cevaplarını. Good morning, şey good falan filan. Biz bunları biliriz. Biraz da uzatıyoruz dikkat ediyoruz. Evet on yani. talking evet, yani. diyoruz. Ee, ve e, güzel bir günaydınla başlıyoruz. Güzel bir günaydınla başladık. Tatsızlıklarla başladık ama aynı tat Tamam mikrofon öter. Ona kimse itiraz etmez. Çok güzel geliyor hiç Güzel mi geliyor? Mükemmel. Ben sana şöyle söyleyeyim. Burada en az, seninle en az 15 yıldır yayın yaparım Oktay için. Hikayeler. Heh, şöyle daha güzel değil mi? Mikrofon vardı biz mi Evet sevgili dinleyiciler. Yaklaşık 2 gündür Oktay Demirci <gülüyor> bizlere çılgın anlar yaşatıyor. <gülüyor> Arada fark edenler oluyorsa onlar da böyle bir rahatlasınlar. Çünkü bu ifrazat gibi bunu atmamız lazım. Yani onu o içinden şırıngayla da çekemiyoruz. O ifrazat böyle ya yapıla yapıla atılacak. Bunu şöyle düşün Fahir. Bana da bulaştı ben de yaptım dün 2-3 kere evde. Her Kendi kendine yok. mi? Ay kimse yok ya şey yapıyor. Bana da yaptım dedin dinleyicilerimiz anlamamış. Sonra bir Süleyman Demirel'e takti dedi. He Süleyman Demirel'e taktiymiş. E, Bağlamında. Yaşınız beyefendi 40. <gülüyor> Ama şöyle düşün Fatih. Sene kaç beyefendi? 2012. <gülüyor> 2012'de ben mesela geçmişten izah şöyle... anlayışıyla hesaplaşıyorum belki. Evet tabii onun. Çünkü Türkiye bugünlerde biliyorsun hesaplaşma sözcüğünde. Evet. Yani e, o, sen de hesaplaşsan <gülüyor> rahat olur. Ne oldu? <gülüyor> Demin sahneyi kaçırdın yani. Yaşınız kaç beyefendi? 40 dedim. Sene kaç? Eyvah <gülüyor> Dediğimi e, duyanlar vardır. Neyse. E... <gülüyor> ha, böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o zaman biraz gündeme bakalım. Bırak, e, bırak... bırak o, o, o filmi. Filmi. E, Amerika'nın First Lady'si Michelle Obama. Tamam. Bununla hiç itirazım olmadı. Bugüne kadar kimi benim karşıma First Lady diye getirseler kabul ettim. Ama Artık yeter. Bundan sonra ben de hakkımı kullanmak istiyorum. Neye itirazın? Benim anlamadım ki Ne bileyim... O bir, şey olmalı, bir anda soğuyunca... böyle içimdeki muhalif tavır fırladı. <gülüyor> ben en çok o muhalif tavırı seviyorum zaten. Thank you please. Ee, eşinin çevresinde dolaşan flörtöz kadınların... Pardon, pardon, pardon, pardon. Flörtöz mü, flörtist mi? Ne oldu? Kadın yaparsa flörtöz, erkek yaparsa flörtist. <gülüyor> ya flört, flörtör olması lazım ha, flört, erkek yaparsa. Doğru bir dakika, çekimleri farklıydı. Flörtör... Flörtör şey gibi. Flörtist İngilizcesi acaba? Flört yapan kişiye flörtör denir. Mesela dentist gibi. He anladım. Bir dakika ben sana şöyle söyleyeyim. O bir akımdır. <gülüyor> flörtizm. <gülüyor> Mesela bak flörtizm. O bir akım diyorsun. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Ben kendimi flörtist. O an sen flört yaptıysan sen ne oldun? Flörtör. Flörtör. Ha anlık olunca mı flörtör? Aa, o an yaptığında sen flörtör oldun. Hayır o kadar kendinden emin anlatıyorsun ki. Yani ikna olmasam da ikna olmuşum gibi hissediyorlar. İkna ya. ederiz Oktay'cım cuma bugün. ikna olursun. İkna olursun. <gülüyor> Neyse flörtöz kadınlar. Sen bir ikna ol. Sen bir ikna ol. Sen bir ikna ol. Mübarek. <gülüyor> Beyaz Saray'a girmesini yasakladı. Kimin? Flörtöz kadınların. Aa, nereden kapıda neyinden ölçüyor Kara sını? liste var abi. Black list mi yani? alamıyoruz. Her şeyi İngilizce çeviriyoruz. Yani bazı şeyleri. <gülüyor> Kara listede iki oyuncu var. Michelle Obama vermiş. Hmm. E, Beyaz Saray'ın güvenlik amirine. Kim? Vermiş bunu demiş kapıya as demiş. değileyim mi Sayın Obama demiş. Raptiyeli demiş. Bir de gelirlerse vurun demiş. İki kişi var. Peki. Kerry Washington. Ay kim Kerry Washington? Havalı da bir ismi var. Kerry Washington. E, gencicik bir oyuncu. Şeyde oynayan hanımefendi. Kimde? Ray, Ray filmi vardı ya. Bile Orda oynayan Çünkü çok film var Oktay. Hepsini seyredemiyorum. Evet, muhakkak. Ama Scarlett Johansson'u bilirsin. Aa Scarlett O da yasaklı. Aa şimdi orada bir duralım bakalım Scarlett Johansson'a da yani... Aa, ona flörtiz mi demişler? Tabii canım. Ee, listesinde iki kişi var. Ee, Michelle Obama'nın. Bunlar demiş kesinlikle demiş Asla. girmeyecek. Bu adım atmayacak buraya Adamın demiş. adımını atamaz. Müze diye gezenmez. Öyle söyleyeyim sana. Ee, vallahi bu liste varmış ya. Gerçekten liste var Böyle bir şey var mı ya? Obama'nın kampanyasına destek olmak için Bağış Partisi düzenleyen <gülüyor> ee, önemli isimler bunlar. Daha doğrusu ünlü isimler. Önemliyelim hmm. de. Ee, Michelle Obama tanıdım, demeye başladı desene. Hem de alenen. Vallahi bu fişleme mi şey mi artık ne bu, değil Artık mi? Bu fişleme dedi bu yafta bu şey bu damgalama. Öpüşerek ayrıldık diye açıklama var bugün. Aa öpüşerek ayrılanlara her zaman saygı duyarım. Kim öpüşerek ayrıldı? Gülben Ergenliği, Mustafa Erdoğan. Hmm, evlenenler, evlenenler var bu arada. Öpüşerek mi evlenmişler? Öpüşerek evlenenler. Kıvanç Tatlıtuğ'la Azra Akın evlenme kararı aldı. Aa, Ani bir şekilde. Aa, hadi bakalım mutluluklar dileyelim. Hadi bakalım bekleyelim. Onlarda da bir bu bombalar geliyor gibi. Bilmiyorum yani birkaç güne güzel bir şeyle haberle patlatırlar gibi geliyor. Artık ne patlatırlar yani yani. İyi, güzel, güzel, güzel. Hadi bakalım, iyi. Sevindim, güzel, aferin, güzel. Ee, geçen günlerde konuşmuştuk niye süt niye fındık gönderilmiyor okullara diye ya? Ha, gönderilmeye başlandı sütler mutlarsa. Evet, okul okula süt programı başlamış. Okul sütü programı. Evet, sadece sütle de olmaz ama ya yani, kuru kuru o çocukların midesine bir şey olması lazım. Yani bir. Brown böyle ıslak kek brownie tipi <gülüyor> bir şey ben öyle düşündüm şu anda. Tabii ki ev yapımı yani bunların sağlıklı olması en az... Poşet içindeki tatlılara hayır. hayır. Hayır poşet içinde içinde işte efendim fruktoz bilmem ne kullanır hayır hayır hayır hayır. Öyle, niye bizim stüdyoya göndermiyorlar ya böyle şeyleri? Ya ben sana kalıp şey Biz de kalabalık bir ekibiz sonuç olarak ve biz uzun liradir konuşmalarımıza bakan herkes gelişme çağımızı Olduğumuzu, tamamlamadığımızı ya, anlar yani. Tabii ki. Niye sürekli, bizi? En çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde. Evet. Zihin faaliyetlerimiz yoğun çünkü sevgili dinleyiciler. Tır tır, tır tır tır tır tır çalışıyorum. İçeriden düzenimiz. hep sürekli hiç kapatmıyoruz. Sürekli rölantide kafamız. Sürekli ölen. en kötü rölantide açma kapama. Hmm. O daha şey demiş. Ee, bize uzun süredir hiçbir şey gelmiyor diyecektim. Gelmiyor değil mi? Evet. Bize uzun süredir kimse bir lokma... Bir yani ne bileyim... Eskiden mesela... Dinleyeceğimiz... insanların aklından geçerdik. Evet. Mesela bir şey yiyorlar o gün sabah. Bir şey yiyorlar, yiyorlar. Mesela boyoz yiyorlar. Boyoz Gerçi şimdi ya bizde Şimdi bir sürü kişiye de ayıp ettik ya başta. Şimdi aklıma geldi de. Niye? Ya geldi geldi sevgili Ver, Vermedik mi? Ya geldi de yani biz... Unutmuşuz ki, ki ne geldi en son Üstün, iki hafta falan geçince üstünden şey oluyor. Ne geldi en son şey bisküvi vardı mutfakta mı diyorsun? Sevgilici, geçici... sevgil ne çabuk unutuyorsun? Lahmacunları mı? Lahmacun mu? Evet. Oktay Demirci iyice çileden çıktı. <gülüyor> Lahmacun getir diye ya, ya dükkana. Ha dükkana gel geldi buraya da geldi. Buraya ne geldi? O neler neler. Aşure mi? Aa neler neler Oktay aşureler maşureler hep bu dönemde geldi. Bir düşün bakalım. Tamam canım sen. getiren dinleyicilerimize bir şey yapmıyoruz da yani öyle bir elin şöyle bir bakıyorum da bir elin parmaklarını geçmiyor. Günaydın. Günay ay aydın dın, dın, dın. Günay, ay ay aydın. Aman efendim. Tamam tok valla biz çok aşırı aşırı artık şey olduk ha. Yaşlı radyosu oldu. <gülüyor> Yemin ediyorum. Toparlan, toparlan. <gülüyor> Muhterem. <gülüyor> Depresyondaki derecelik bir haberimiz evet, var. Depresyon şimdi haberleri değil, köşemizi mi yapıyoruz yoksa e, normal yekten bir depresyon normal haberi? Normal yekten çünkü bilimsel haberler bu. Kaliforniya Üniversitesi Klinik biliyorsun. deneyler var mı Oktacım? Klinik. Kaliforniya klinik deneyler var. O bir. Bir de Kaliforniya Üniversitesi'nin ayrı şeyini vurgulamak isterim ben özelliğini. Nedir, nedir Kaliforniya, Kaliforniya Üniversitesi'nin Üniversitesi? özelliği? Bir artık şeydir orası bir... Bir okul gibidir. Okul mu? Okul zaten ne yani. Paralı yani. bir okul. Vakıf Üniversitesi mi? Yani onlar değil. Onlar onlar değil de başka. Bizim de çok şey yaptığımız bir üniversite. özelliği var. Öykünlüğümüz. Ay keşke Ö bizim de olsa falan. Bizim dediniz. de olsa dedim. Keşke bizim de olsa. Para mı? Para değil ya. Hay Allah. Üniversite bünyesindeki herkes Kaliforniya otobüslerine binebiliyor. ha Parayı. çok güzel. Ya. Ay, özür dilerim benim hatam. Benim yani hatamlar ben dalıyorum bazen. Sonuçta üniversite deyince aklına 2-3 şey gelmiş lazım. Yani onlardan. Bunlardan zaten... bir tanesi bu ya. Lütfen. Doğru. Ee, psikolog Adrian Agulera ee, Şöyle demiş Kaliforniya Üniversitesi'nden demiş e, Bu kısa mesajlar var ya MMS SMS, MMS bu tip şeyler Doğru ben fotoğraflı mesajları gitti kafam SMS doğru değil mi? MMS, SMS es Onlar o, da mı? 140 karakter mi onlar? Gıh, <gülüyor> bir şey olduğunu ben de biliyorum ya. kaç karakter olduğunu bilmiyorum. Yani bir şey o kadar zorlamadı. Rahatlatıcı etkisi var bunun demiş. Ne üzerinde? Mesaj atar, depresyonda demiş. Ha, neyin üzerinde etkisi var? Depresyonun üzerinde. Sinir üzerinde rahatlatıcı demiş. Üzerinde. Bir ferahlık olur. Asabım bozuldu at iki mesaj, gönder bir MMS, yaz Twitter'a bir iki satır bir şey. Bak bakalım kalıyor mu ya eskisinden Bunlar demiş, e, insan demiş mutlu eden şeyler demiş. Böyle demiş. Şey yapmayın demiş. Böyle mesaj atmaktan imtina edin demiş. İyi. Atın demiş. <gülüyor> Paket alın demiş. Bak, paket içinde De demiş. Ne paketler var demişler. Atın gönderin demişler. Çok çeşitli paketlerimiz var demişler. O şekil bu şekil Aa. diye açıklamalar yapmış. Orada da herhalde mesaj atma... Biraz At, mesaj atma bitti değil ara. artık? Mesaj atma mı? Oktay mesaj atma asla bitmez öyle söyleyeyim sana. Bitmedi mi? Bu Whatsapp'lar Bil. WhatsApp matzaplar bilmemeler falan filan Maalesef. Falan falan maalesef o herkesin böyle çok akıllı telefonu artık yine aynı aynı şekilde devam ediyor. Azaldı evet azaldı. Bir Kısa azaldı. mesaj dediğimiz şeyde en azından bir azalma vardı. Bana, Kısa mesajda bir azalma var. Bankalar bile bana göndermemeye başladı. Biraz hani böyle gönderirken Tabii yoğun canım. yoğun gönderirken... Şikayet çok şikayetçiydim Eski motorunda. kaset teknolojisi gibi öyle düşün. Şimdi biraz böyle bir acaba ne oldu ya niye göndermiyorlar falan diye. Demek Hiç, ki özel günlerde artık böyle mesajlar gelmiyor. Ümidlikleri mi kalmadı yoksa kısa mesaj mı şey oldu artık. Evet her <gülüyor> seferinde bir ümitle atıyorlar sonra ümitleri boşa çıkıyor. <gülüyor> sonra boşa çıkıyor. Bu sefer, çünkü bir de onu da düşün mesaj atıp bekliyorsun. Düşün, bankarı, bankarı. Bankanın işi de zor yani. Ya, Banka attı mesajı Oktay demirci atalım efendim. Lütfen Oktay demirci şu mesajı atar mısın Tık tık tık tık, tık yazın gönderelim mi? gönder işte şöyle bir kampanyamız var Oktay Bey. Gelme gelip katılsan ya. Bilmem neler falanlar filan. Sonra genel Oktaycığım... Oktay Demirci'den mesaj Cevap geldi. Çok hala bekliyoruz. Gelmedi, gelmedi, gelmedi bekliyoruz. Bütün gün bekliyorlar. Ne oldu? Bekle bekle bekle. 2 ay. Oktay Demirci bir şans daha tanıyalım. Sen bir sen... şans daha tanıyalım. Bir şans daha tanıyalım. Nereye ee, kadar? bir yere kadar. Onların zaten o bilgilerin hepsi bir yerde toplanmıyor mu? Hayır. Bankaların kredi verir herkesi diye bir şey yok mu ya? Yok o iptal oldu. Yok öyle bir yer. hayali kafanızda onlar öyle şeyler yok. Nere bakıyorsun Fer? Boşla. <gülüyor> Vallahi korktum ha boşluğa Siz, bakarak. Işler. Biz bana bakarak konuşuyordu. Sonra bir 10 saniye önce bir başka bir yere. Nereye bakıyorsun orada ne var abi? Şu anda kedi gibiyim okta. Kediler de bazen böyle boşluğa bakarak bir şeyler yapar ya. Ya korkuyorum. Ben de o, o, o programı boşluğa bakarak şey yapacağım. Orada birilerini gördüğümü düşünüyorum. Çok enteresan. Düşünüyorsun. Düşünüyorum. Sen mesela birine mesaj attığın zaman. Evet. Cevap gelmediği zaman bozuluyor musun? Ben acayip sinirli bir insanım bu konularda. <gülüyor> Beni Mesajımı Kale onu almamak... Onu anladık şu cevabından, onu anladık. Mesajımı almamak demek, beni Kale almamak demek. Mesajını aldığını görüyorsun. Beni üzmek demek, benim üzülmem demek... ...yeri geldiğinde seni kat ve kat üzmem demek... Hay bu ortadan uydurduğum, <gülüyor> ortadan uydurduğum örnek bile seni sinirlendirmeye yetti doğrusu. Ben, ben, ben, ben o konularda hassasiyet sahibi bir insanım. Telefon açılmadığı zaman mı daha çok sinirleniyorsun? Mesajına cevap gelmediği zaman mı? Telefon, ya şöyle olduğunda fark ediyorum. Bak, ben mesela aradım... Çünkü ben, ben senin öyle, öyle bir şey hassasiyetin olduğunu biliyorum. Ha, tabii şöyle bir şey var. Ha. Diyelim ki ben e, bir insan telefon ettim. Evet. Bir şey soracağım. Açılmadı. Çok nadiren rastladığım bir olay ama üstümde derin etkiler yaratır. <gülüyor> Delir ki bu insan. Ben onu şey yaptığım sırada aradım, 200 saat ömür işi olabilir tabii ki. Ama bir bakıyorum aynı insan. Ben ona telefon ettikten bir saat sonra Twitter'a bir şeyler yazmış, Facebook'ta bilmem neler yapmış. Yok orada force bilmem ne çekinler ya. Şimdi ona bakmaya vaktin var, benim telefonuma cevap vermeye vaktin yok. Ya, ha. Oradan anlıyorsun bir şeylere i̇şte, başlarsın. Öyle bir. Ya onlar da birazcık acık. Ama yani çok nadirdir birkaç kişi. Ve bu konuda da gerekli ikazları yaparım. Gerekli peki. ikazları yaparım. Hmm. Tekerrür etmesi durumunda... Sen dikkat ediyor musun peki? Çok. Mesela... <gülüyor> çok. <gülüyor> Neye olduğunu da sorayım mı? Yoksa genelde evet. dikkatli bir insan olduğunu mu bana anlatmaya çalışıyorsun? <gülüyor> evet, söylesen. Mesela biri seni aradı. Biri beni aradı. Uyudun Mesela, mu dedi. Sen de uyudun mu? Uyumadım ya da uyudum demek için dememek için... Bir fikir belirtmemek için evet. soracağı konuda açmadın Hadi o an işte müsait değilsin evet. ya konuşmak istemedin falan filan. Ondan sonra aynı şekilde aklında oluyor mu sürekli? Aklında bir arayayım bir arayayım bir arayayım bir arayayım. O süre içerisinde dünyadaki diğer bağlantılarını tamamen koparıyor musun? Ee, Twitter, Facebook, diğer arkadaşlarınla görüşme tabii, falan filan. Ben zaten tabii tabii o konularda çok hassas olduğum için ee, şöyle söyleyeyim sana. Galiba kendim kadar hassas değil ama şöyle şeyler var. Benim kriterlerim var. O kriterlere uyması lazım. Anlatır mısınız biraz Firewood kriterlerini? Ya Firewood telefon görüşme kriterleri şöyledir: ee, yani Kısa olacak, öz olacak. Kısa, öz çok fazla uzatmayacağız. Çek tarifi verilmeyecek. Tamam, çok fazla uzatmayacağız mevzuyu. Ve arayan kişi kapatacak. Ve arayan bunlar kişi, değil mi? Yani bu Allah. karakterler yani zaten. Bu kadar falan. bitti gitti. Şeyler, özellikler bunlar kriterler. Beni sabah saat ondan önce, akşam saat ondan sonra aramayacaksın. Aramayacaksın. Neden? Yani aramayacaksın. İçimdeki genç kız sinirleniyor. İçimdeki genç kız babası. Allah Allah çok... Genç kız mı içinde yoksa babası mı içinde? Onlar baba kız. <gülüyor> İkisi de mi içinde? İkisi de içinde. <gülüyor> Anneleri maalesef. Ayrı. Bence anne, de, bence anne de orada bir yerde de. Geliyor, tabii arada geliyor orada geliyor. Henüz çok genç. Evet, henüz çok genç oldunuz. <gülüyor> <için. gülüyor> Ebru Gündeş LED'li elbise hazırlatıyormuş kendisine. LED'li elbise hazırlatıyormuş kendisine. Onun güzel bir parçası yok muydu LED'li elbiseler için? Valla bak var Barok'tay yalansa yalan de. Olmaz mı ya var ya? Bir dakika ya? ben sana bakayım ben hazırlayacağım bir dakika. Ha? Hadi bak bakalım var mıymış yok muymuş? Bir dakika bir dakika hazırlıyorum. Bir saniye sevgili dinleyiciler LED'li elbiseler. Bir dakika nerede o? Ona gitti. Valla gitti. Analı manalı konuşma gitti. Da... Ciddi <gülüyor> söylüyorum ha buradaymış. Let <gülüyor> Ha varmış, Aa, varmış ya. Gerçekten de Ebru Gündeş'in böyle bir şarkısı varmış. <gülüyor> Dinleyince ikna oldum. Oldun değil mi? Let let elbise. Let elbise mi? Letli elbise mi ya bu? Letli elbise. LED ne elbise, elbise deniyor. Ee, yurt dışına siparişi vermiş. Daha önce Rihanna'nın giydiği bu elbise. Daha önce kim giymiş efendim Rihanna giymişti? <gülüyor> Bin adet LED... Ne gerek var yurt dışına yaptırmaya bunu ya? ya bu Bizim Haluk mi? abi söyleriz. Yapar o ülkemiz LED cenneti. <gülüyor> Elbisenin üstüne güzel istediğiniz renkte çekilmez mi? Ne çekilecek Oktay? LED. LED, LED ve LED işte. <gülüyor> Bu şarkıda da onu anlatır diyebiliyorum zaten. <gülüyor> Bin adet LED ışık kullanılacak elbise <gülüyor> tamamen el işçiliğiyle hazırlanacakmış. Değişçiliğiyle hazırlanacaktı onu da ben anlamadım ki 28 Nisan'da e, kendisini. Aa 28 Nisan dedin 28 Nisan'da biliyorsun radyo 30 sokağa açılıyor Oktay. Aa, aa bak. doğru. Aa şimdi kızacağım sana ama çok bak sinirlendim Sokak, şimdi. Var, aa, bir saniye Oktay ben sana geleceğim. O kadar kötü geleceğim ki e, şey yapacağım. Sokaklı. Biz müzik O biz bir şey yapalım ya. Biz bir Adel falan çalayım da senin bir Çal şey Adel, Adel servetine servet katsın. Çal İngiltere'nin en zengin çaykocususuyum inşallah. Vallahi ama. ne güzel. Çok memnun oldum. Çal biraz da bizden şey olsun. Çal be kabarcık. Raci... Niye çalayım ya? Abi biz e... çalayım dedim fahir? Çalayım dedim değil mi ben? Ee, bak ba bakalım. Meraloka ile ilgili bir şey söylemedik ama şarkıya dakika, geçmeden önce evet. 53 yaşındaki e, yaşında hayatını kaybeden Meral Okay mal varlığını Profesör Ali Esin'in başında olduğu İzmir'deki Matematik Köyü'ne bağışladı. E, dün öğrenildi bu. Haberi öğrenen Ali Nesin'de Matematik Köyü'nün yanına bir sanat köyü yaparız eğer ciddi bir bağış oranı olursa diye. Böyle de şahane bir haberle geçelim. Adele. Modern sabahlar, Modern sabahlar. Honaş sabahlardan bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9.18 oldu saatimiz. Şahane bir cuma sabahında. Şahane diyoruz çünkü bahar aylarındayız artık. Gökyüzündeki bulutlar falan canınızı sıkmasın. Siz bulut hadi etrafa bakın. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Tatlı da bir tedirginlik var. Acaba bozar mı hava diye. Boza da ne kadar bozar? Geçen gün ıslandık. Ne oldu? 2 dakikada kuruduk işte. Bak her şeyin bir çözümü var. İki dakikada kurursunuz sevgili dinleyiciler açık. dert ettiğiniz şeye bakın yahu. Nerede ıslandık? Hem şoku şokur şokuş ya. Cermodern'in orada ıslandık ıslandık. Hiçbir şey olmadı. Yürürken ıslandık. Olun ayrı bir köşede yaparız Allah yürürken Allah. ıslananlar diye. Çok hoş tabii ki. Onun da şeyleri olacak. Kesin %100 garanti vermiyoruz haberleri köşesine geçelim mi? Ya yani Ondan <gülüyor> önce fail biz daha fazla dayanamadık. Evet, senin yani... internet adresinin yani şey e-mail'inin şifresini bulduk bir yerden Hı. zaten o gunç 15 söyleme söyleme. söyleme ne yapıyorsun yani şu anda e, yapma yani Ege e, e. ondan sonra bu Ezogeli'nin metinlerini bulduk Ezogelin'in dediği Ezogelin hikayesi Ezogelin hikayenin metinlerini mi buldunuz Evet Faire yani. ama hayır, onlar taslak da o benim esas benim bir onu aa Zaten çocuklar esas Bana, bir diye kaydettin esas alt çizgi bir diye kaydettiğin metni bulduk. Aslında... Onu yani... da prodüksiyonu da Şimdi istersen dinletelim sana. Onu bir dakika bir önce bir açıklama yapalım. Çünkü hani bir, bir bozulma, küsme durumu olmasın. Olsun, yok aşk olsun yok. Sonuçta sadece o, me o, me o şeye baktık. O metinlere baktık. Başka hiçbir şeye bakmadık mailinde. Bir bir de bugün gireceğim dedin ya. Dedi ki bugün ya, demedim ben. Bugün demedim işte ben ama ama. Abi. Cuma dedin ya cuma geçen, Ama hangi Solu cuma günü. dedim mi ben? Hangi cuma olduğunu söyledin mi? Ege Vallahi dedi ki artık... mesela girmeyelim falan. Ben dedim ki girelim ya nasılsa cuma günü şey olacak dedim. Biz bakacağız dedim. Yine sonuçta fair yapacak dedim. Ama içeride sen bugün yapmayacağız abi falan deyince Biz bugün yine de de patlattı yani. bak bakıştık ve girelim artık. Bir, an, bir anda o kabulcüm çakıldı. Peki yani ne bir... yaptım ben merak da ediyorum bir taraftan. Yani bizim anladığımız kadarıyla böyle bir şey olacak Tabi tam sen kafanla nasıl canlandırdın Bizden gizlediğin için bilmiyoruz şeyi hikayeler. Zorunla mıyım? Yani tabii ki zorunda değilsiniz ama yani hangi şarkı olduğunu belki... Zorunda mıyım? Yani... Canım zorunda olur musun? Zorunda değilsiniz tabii ki yani. Zorunda mıyım? Yani benim programım 5N1K olduğu için programa girmeden önce araştırdım. Zorunda mıyım? Zorunda mı değilsiniz tabii ki. Ben neden araştırmadım girmeden önce? Şarkının adı zorunda mıyım? Zorunda... Ezo gelin hikayeler. Ay çok hoş tabii. kafamdaki <gülüyor> şey oldu mu? Biz seslendirince değişik mi oldu? Tam olarak kafamdaki olmasa da tam olarak kafamdaki. Yoksa yanlış onları... şeyin baktık biz yani? yani. Yanlış, yanlış bak mı baktık. Yanlış dosyaya bakmışsınız ya. Ezop diye bir şey vardı orada, o mu? O değil ya ama. Hay Allah ya. Şimdi şifresini de değiştirir. <gülüyor> Hadi bir daha uğraşın. Ogunç 16 yapar kesin. <gülüyor> <gülüyor> evet yok o canım. zaman %100 garanti vermiyoruz haberlerine bakalım mı yoksa Fahir Ezogel'in <gülüyor> hikayelerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yok şu anda yok önümüzdeki haftayı bekleyin yani aşk olsun size o kadar heyecanla beklediğim şeyi yani bir anda bir heves uğruna anlık bir heves uğruna yediniz bitirdiniz. Hiç yapmamış gibi bir daha bir tanıtım girelim o zaman haftaya ya da hafta, haftaya mı girsin? Sadece haftaya, haftaya giren en iyisi onu haftaya girmek olacak anladığım kadarıyla. Garantisiz Haberler. Merhaba <gülüyor> Garantisiz Haberler. Yani %100 garanti vermediğimiz haberler. Köşesine hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Ege Fahir hoş geldiniz. Okullarınızı temsil eden buradasınız. Teşekkürler, yani merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle e, size soru sormadan direkt konuya girmek istiyorum. Bir. <gülüyor> evet. Şu anda ilgi arkadaşımı söz istiyor. Evet. Sorulara, konudan sonra mı sorulacak? Teşekkür ederim. Sorularımız konulardan sonra alınacaktır. Teşekkürler. Biriniz gurlluyor. Hanginiz gurlluyor? Ben ne dedim? Sorularımız konudan sonra alınacak. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre günde 8 saatten çok ya da 6 saatten az uyumak kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor. Garanti vermiyoruz. <gülüyor> Yine Amerika'dan gelen bir başka haber. Psikolog ve yazar Vivian Diller çok fazla estetik ameliyatının kişiliği değiştirebileceğini söyledi. Garanti vermiyoruz. Ve son haberimiz Denizli'den. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Mustafa Serinkan şöyle demiş. Yanık olduğu zaman yanağa buzla müdahale etmeyin. Buzla müdahale edilmesinin doku hasarını daha da arttıracağını söyle söylemiş. Garanti vermiyoruz. Evet haberlerimiz e, bunlardan ibaret. Şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. en başta da söylediğim gibi iki konuğumuz iki kardeşimiz var Bunlar, bu arkadaşlarımızın merak ettiklerini sizler de cevaplayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz programımızın formatı gereği e, telefon numaramız <gülüyor> 210-30 şu anda soruları alıyoruz sizler de cevaplamak isterseniz soruları telefonunuz ee... Evet buyurun Soru, söz almak isteyen ben e, ilk turda pas hakkımı kullanmak istiyorum <gülüyor> e, ben de şunu söylemek istiyorum e, bu Şeyle ilgili uyumayla ilgili. Evet. 28 Nisan Cumartesi günü saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde şahsi şovum var. E, biletleri de MyBilet'ten satılıyor. Teşekkür ederim. Garanti veriyor musun? Garanti veriyorum. Evet. Senin garanti verdiğin ya da vermediğin bir şey var mı? Ya hani ayın 16'sında kirayı yatıracağım. Onun... Garanti de... verir misin? Garanti veremiyoruz maalesef. Bir cuma sabahı da programımızın sonuna geldik. Hafta yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Garantisiz Haberler Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tuvarısı Modern Sabahlar devam ediyor. 9.33 oldu saat ve sevgili dinleyiciler önümüzdeki haftadan itibaren Radyo da yeni bir heyecan başlıyor. Zaten heyecanlı günler içindeyiz. Bir... Ee, i̇lk gerçek köşeye ilk defa bir radyonun ismi bir sokağa veriliyor. Önümüzdeki günlerde bunun neşesi var. 28 Nisan Cumartesi günü radyo 30 sokağının açılışı var. Athena konseriyle birlikte. Ben de 28 Nisan Cumartesi günü e, gösterimden hemen çıkıp oraya gittim. O sokağın hemen emellerisindeki orada saatler merkezde bayağı bayağı, bir bayağı ileride. Ileride. biraz biraz birisinde kalıyor biraz birisinde kalıyor <gülüyor> biraz veride kalıyor doğru orada gösterin olacak bir yandan da önümüzdeki pazartesinden itibaren yeni yeni olaylar başlıyor burada ne nedir bu yeni olaylar biraz soru cevap şeklinde yapabilir nedir bu yeni olaylar Ege 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum günü aa 9 Mayıs'ta yani senin doğum gününden hemen önce hemen önce 9 Mayıs'ta 9 çifti 9 Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde yarışmaları başlayacak. İkişer kişi. Aşıklar Diyarı'nda mı olurlar, sanayi şehirlerinde mi olurlar? 9 Avrupa şehrinde. Ee, bir de onu 9 gün yapsak da tam 999 Toplam... değil de 999 yarışmasını bir de 9999 bir dokuz daha eklesek Artık bizden. Artık toplamda sağlamaya çalışacağız. Herhalde öyle bir ya, şey Üç kişinin gittiği dokuz gün olacak falan gibi öyle bir Kaç gün gönderiyoruz çok affedersiniz. Bayağı bir gönderiyoruz abi. 3, 4 gün. <gülüyor> bayağı bir gönderiyoruz. Bayağı bayağı bir gönderiyoruz. Bayağı Dokuz çifti dokuz ayrı Avrupa ülkesine mi gönderiyoruz? Evet dokuz evet. ayrı Avrupa ülkesine. Tur tipi ülkesine. bir şey değil yani. Tur tipi. Şanslı dinleyicilerimiz hem kendilerini hazırlasınlar hem de bavullarını hazırlasınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren... Bizim programımızda Modern Sabahlar'da ve Lehmetler'in programında. Birbahar akşamında şanslı dinleyicilerimiz belirlenecek. Bunun için hazırlıklı olsun. Da. Pazartesi günden itibaren de programımızda yeni bir köşemiz var. Avrupa'da çok normal diye. Yarın o zaman gün. benim gene şey köşe Ezogel kadip. Ezogel'in hikayeler Aa, kadip oldu. vallahi ya. ya. O zaman onu ben projeyi sonra erteleyeyim. Yani bu Avrupa Birliği'nin sonrasına ertiyor. 9, sonra. 9 Mayıs'tan sonra. 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin kuruluş günü. Avrupa günü. Hatta o gün... Aa aslında şey mi olsa Fahir ya? Ne? Şimdi Avrupa gününde 9 Mayıs'ta e, tükenmez kalemler dağıtılacak. Hı hı. O, o zamana kadar tükenmez kalem kullanmasak ve tık tıklamasak çok iyi olur. Öncelikle. Öncelikle. İkinci <gülüyor> olarak benim aklıma gelen fikir. E, 9 Mayıs'ta Gençlik Farkı'nda Avrupa Fuarı olacak. Yani, A, neden bahsediyorsunuz? Orada bir sahne kurulacak biz de sahnede olacağız. Acaba sen de sahnede mi yapsan? Ezogelin gelin Ezogelin hikayelerini. Ezo hikayeleri. Canlı yapabilir misin? Tek kişilik misin? bir gösteri. Valla tabii e, çocuklar benim için, bu bir sonuçta bunun revize edilmesi lazım. Eşik Parkı'nda 9 Mayıs'ta bak düşün Avrupa gününde. <gülüyor> sahneye çıkacağım. Sahneye çıkacaksın. Yani hepimiz çıkacağız da ben de orada köşemi. Bir de köşemi... yapabilir misin? Aa, onun metinleri üzerinde biraz tabii çalışma yapmam lazım. Çünkü Türkçe... Ezo Bright Stories. Yani, yani Türkçe'nin ben... elastik yapısını ben çok kullandım. Çünkü şeyde. zaten Ezo özel isim. <gülüyor> evet. O değişmez. Oradan avantajım var. <gülüyor> Ezo. Gelin nedir? Bright. Bright. Bright. Bright. Bright. Ondan sonra hikayeleri Ezo doğru. Bright Story. Bitti. Story evet doğru. Ezo Bright Story. <gülüyor> Stories falan. Ezo Bright Stories. Story. Thank you please. Bak. Bak. Oldu mu? O diyor işte oldu. gayet güzel. Şu yalnız, anda, yalnız bugüne kadar sadece biz meraktaydık. Şu anda elçiliklerden, ben lisyonlardan merak da merak. Çünkü adam dinliyor mesela. What is the best series? Diyor adam şu anda. <gülüyor> ya. Ee, hayır yalnız Türkçesini yapmadan, İngilizcesini yaparsan ben bozulurum açıkçası. <gülüyor> ya, yani yayında yapmasam bile Ege ile beni bir köşeye çek <gülüyor> 9 Mayıs Avrupa gününden önce, gençlik bahsede sahneye çıkmadan önce. Kesinlikle. En geç 8 Mayıs'ta. <gülüyor> Çocuklar projeler, projeler yan. Yani Sıyıya Köprüsü'nün altında diyorum bak eğer yapmazsan o güne kadar. Sıyıya Köprüsü'nün altında veya benim bir planım var... Tandoğan'daki o çaydanlığın orada diyorum yaparız. Aaa güzel Benim çok ilk etaplı, güzel olur yani. etapta aklımdaki ya. şey Tandoğan'daki çaydanlıktı. Hem de oldu. Tabii hem ki. bir performans sanatı hem de heykel sanatı. Heykel evet. mi o? Fayans sanatı. Yok fayans değil ya o bildiğin fayans fayans zanaat ya o. Zanaat evet. Olur mu? Fayans mı? zanaat. Gerçekten hayır ya, daha ya. büyük olanı. Fayans dediğimiz kuğulu park alt geçidinde olan tabii, şey. Tabii. O, o zanaat o, Tandoğan'daki. Tamamdır, kizanat. Ben şunu koyayım kenara, sinirler bozulmasın. <gülüyor> Allah, Allah Allah ya, Allah. benim de tükenmez kalemle oynamam. Olay oldu. Avrupa'da çok normal diye bir bölüme de başlıyor sevgi dinleyiciler. Önümüzdeki haftadan itibaren bu da yarın öbür gün Avrupa'ya giderseniz nasıl davranacaksınız, ne edeceksiniz falan filan. Bunları hep, bunlar tabii ki tamamen kulaktan dolma bilgiler. Aslında gitmiş görmüş. Gitmiş o görmüş nerede var? Dinleyicilerimizden <gülüyor> de bir şey yapabiliriz. Yardım alabiliriz. Ama bizde iyi kötü gitmişliğimiz var yani Balkanlar. Mesela bana sorun balkanları sorun ben size A'dan Z'ye balkanları sorun. benden sorun ya da. Aa, tamam balkanlar konusundaki o zamanımız Balkanları Uzmanımız... ba kaderinde zehir olsa ben içeri bağa, bağa getir, getir. <gülüyor> balkanları bağa sorun. Evet biraz şey var anlıyorum. Merak var. Merak var. Balkanlara merak devam ediyor. Ama tabii Balkanlar var. Şimdi ilk ülkeni mesela 999 yarışmasında kazanan dinleyicimizi nereye göndereceğiz? Belli Dubai. <gülüyor> Avrupa Bir ülkesi olması şartı var diye biliyordum ben. Dubai dışında herhangi bir yer. Malta. Ülkelerimiz önümüzdeki günlerde tam olarak Tam belli olacak. Ama tam belliydi. Çünkü Avrupa'da çok Avrupa Birliği ülkesi var. birinin hakkını yememek lazım. Filmlerde falan eski Türk filmlerinde Avrupa'ya gidiyorum falan diyen adamlar var ya. Evet. Onlar nereye gidiyorsa oralar olacak işte Londra, Paris, Roma falan fıstık olacak. Onun dışında o 9 ülkenin tam listesini de önümüzdeki tam günlerde yine Hangi ülkeyi kazandıklarını da e, sürpriz şekillerde öğrenecekler. Peki dinleyiciler kendileri e, ülke seçebilecekler mi yoksa? Ülke de e, seçecekler adam da seçecek. Adam da seçecek Gideceği <gülüyor> adamı mesela. Aa, ne kadar güzel ya ne İlla kadar. İlla herkes eniştesiyle gidecek diye bir şey yok. Yani Avrupa'da nasıl insanlar böyle Almanya'da adam diyor ki mesela. Naim işte sen gelmiyorsun diyor. Bitti. Ben arkadaşımla gideceğim. Hans'la gideceğim diyor. Şey yani var esas hiç da, eniştesi de gönül koymuyor çünkü Avrupa'da öyle bir şey yok. Sonuçta yani. 18 yaşından sonra Mesela, herkes. Sen beni kapıya koydun. Kapıya diyor, nine diyor. Diyor. Mesela tatil'e gidiyor enişte yanında güle güle diyor. Ondan sonra gidiyor enişte şöyle bir de ha bakar mısın diyor Hans diyor dönüyor bakıyor. Anlayamıyoruz var şu anda. Uzun bir hikaye uzun herhalde. bir hikaye Onun tatil'e gidiyor ve diyor herhalde. ki yani pardon da diyor. <gülüyor> Ee, niye diyor beni diyor davet etmedin diyor istemedin ki diyor o da cevap olarak Aa, yani yani bak, çok, bu... hikaye, çok güzel hikaye teyzemin anlattığı çikolata hikayesinde benzer bir hikaye onu da bir gün anlatacağım e, e, şey. onu anlatsana şimdi teyzem <gülüyor> karoserde çikolata yiyorlar evet <gülüyor> karoser böyle geliyor Alman böyle cebinden çikolata çıkarıyor bu başlıyor mu teyzem de karoserden oradan elini uzatıyor tam atlayacak Bakayım tak tak tak bütün çikolatayı yiyor Diyor, sen diyor niye bana çikolata hiç ikram etmedin diyor komşusuna, Alman komşusuna. O da diyor istemedin diyor. Bak. Aa, aynı hikayenin benzeri. <gülüyor> benzeri. Ama tabii sonuçta ben, o da Avrupa. Yani o A da Avrupa. Almanya'ya ya. ya Almanya'da benim, son... benim de bildiğim mesela bir Avusturya hikayesi var. Onu da bir anlatma. Avusturya... Avusturya'da bir şeye gidiyorlar iki arkadaş. Ee, kafeye. Ha. Şeyleriyle sevgilileriyle birlikte. Dört kişi gidiyorlar. Esas, ne kız, yiyorlar kızla, esas kızla Adamla çocuk şey, arkadaş da Bir kız bir erkek arkadaş hmm. Onlar arkadaş sevgilileriyle alıyorlar İki kız iki erkek gidiyorlar ee, Ne mi yiyorlar dedi <gülüyor> <gülüyor> Avustralya Aman Avusturya'nın bir şeyi var ee, çorbası var özel, Hı. ondan yiyorlar böyle ekmek içinde. Çok <gülüyor> orijinal ya, çok orijinal. Ekmek içinde çorba, köylüm tosta yiyorlar. <gülüyor> böyle, böyle bir şey var. Ondan sonra onlardan yiyorlar falan, sohbet falan çok iyi, harika gidiyor. Ondan sonra en son hesap isteniyor, hesap geliyor. Ondan sonra nasıl ödeyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz? Alman hesabı diye bir şey uyduruyorlar. Alman hesabı, Alman hesabı nedir? Alman hesabı, bir tanesi Almanya'ya gitmiş gelmiş zamanında. Herkes kendi hesabını ödüyor. Ne kadar garip <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler daha bunun gibi pek Ne hikayeler hikaye. ne hikayeler Bu kadar hikaye, hikaye bu kadar Şaşırdınız yani, değil mi yani sanki devam var gibi ama yok Bu Şimdi kadar işte ama bu kadar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesimiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Esprilerle şakalarla karşınızdayız 9.50 oldu saatimiz En son esprilerimizi yapıyoruz Bunları internetten indirdik buyursunlar efendim en son espriler... Hangi dosyaya koymuş nokta? En son espriler... Baktım, Özbekistan dosyası diye bir şey var orada abi. Al abi o zaman o Özbekistan dosyasını. Versene abi. Orada Özbekistan'la ilgili... Esprili haberler diye bir şey topladım ben. Çünkü çok fazla Özbek, Özbek haberi var. Esprili. Özbek Onlar haberler diye. mi diyoruz yoksa... Özbekistan dosyası mı? Özbek Özbekistan dosyası. Dos Türkiye'de olmuş gibi yapalım. <gülüyor> Sevgili Nijer esprilerimizi internetten aldığımız anlaşılmasın diye böyle e, biraz uçlarda dolaşıyoruz. Özbekistan haberleri o yüzden. Özbekistan'ı şey yapayım mı? Açalım Özbekistan dosyasını? Açalım yani şöyle... canım. Açmadığımız hata bu dakikaya tamam. kadar Özbekistan Bakırımızı... sonuçta bizim dost ülke. Burada bir tane burada bir tane şey tamam. Şunu verelim işte pek çok haber var ama her gün bir tane verelim. Özbekistan <gülüyor> <gülüyor> Özbekistan'da e, Buhara şehrinde e, oluyor bu olay. Hı hı. E, devlet memurlarına aylık maaşlarının bir kısmı karşılığında Sırbistan'dan getirilen 20 bin civciv dağıtıldı. Ha ne güzel. Keşke bize maaşları da o tip bir şeyle verseler ya yani. <gülüyor> <gülüyor> civciv olur, başka bir şey olur. Nerede tutacaksın? O zaman aldık paraları ezdik deyince oziyoz durumundaşıyorsun. Ya aldık paraları ezdik. Maaşı ilk günden ezdik deyince aldık paraları yedik. O zaman da yemiş durumuna geçiyorsun. Çünkü, Çünkü de, yemiş, yani. 6 haftada mı Tavuk şey oluyor, yenilecek hale geliyor? Yok, bunlar 43 gün, 44 günde gelir. Tatlı kıvama gelir. Yani, nasıl, nasıl kadar çok şey biliyorsunuz? Benim benimle sizin... aynı hesabı verdiğini fark ettim bu arada. İşte o yüzden evet. ikinizde birden, nereden biliyorsunuz ya 43, 44 günde? Ben gün günde. hesabıyla, yani o önemlidir. 44 günde kesim... Kesime... Kartta kaçar, sonra karta kaçar oktay, karta kaçar. Kesime Ta... gelir ama tabii ki bu bizim şey tavuklar için değil bu. Köy, köy tavuğu için diyorsun. Köy tavuğu için değil. Yok. Yok, serbest gezen tavuklar biraz daha tabii olgunlaşma sürecini daha şey yapıyorlar. Olgunlaştıkça geç zaman. da sertleşiyorlar. Hala buzdolabında yarım köy tavuğu duruyor. Ne yapacağım? korkuyorum ya. Tavuktan korkmam. Niye? Tavuktan Sert mi? Tavuktan korkmam. Yılandan korktuğum kadar. <gülüyor> Sert mi köy toğunu? Sert canım dünyanın en sert şeyi köy toğunu. E kötü o zaman kötü şey. Hayır, neden abi. biliyor musun? Çünkü onlar açık havada gezdiği için <gülüyor> kaslı oluyor. beyin beyinlerine Sızlı kan oluyor. daha çok gidiyor. Kan ne yapıyor? Pompalanıyor. Kas sıkı oluyor yani. E lezzetle sen lezzetle hiç yani zaten lezzeti baharattan geliyor şey oluyor. Hiç köy kimseye tavsiye etmiyor. Ha, e çok sağlık mi? derdin varsa tabii ki. O zaman ya Sen ne zaman aldın o köy zaten? Yıllar yani, oldu. E, yıllar oldu. Sab durup dururken de sertleşir yani. Bir de nereden aldın o köy toğunu? Her Öyle. köy tolu da aynı değil yani. Bazı köy tolu var bilinçli köy tolu geliyor mesela sahibine. Bizim köyün tolu diyorsun. Diyor ki mesela kesmeni e, kesmeni diyor yatıyor kafasını şöyle koyuyor. Tek ayağını Bazısı salıp da oluyor, bağlıyor. Nere? metafor <gülüyor> olarak kullanıyor. <gülüyor> o bağlamayı <gülüyor> ve bir şekilde belli ediyor kesilmeye hazır olduğunu. Evet onu yap onu yapan tavuğu bulmak da zor. Zor işte ama köy gerçek köytu. Tavuk ve yumurta üretimini arttırmayı biliyorsunuz amaçlıyor Özbekistan. Hı -hı. Biz evet. daha ne kadar arttırdık? Dün verdin haber. Daha dün verdik. Evet, özbekistan doğru. şey değil midir ya normalde et? Yani kırmızı etten değil midir ya onların en çok istediği şey kırmızı et değil midir severler ya? Yani evet, niye doğru. Beyaz ete. Bir Özbek'in en çok istediği şey kırmızı ettir. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyledir ya. Vallahi bak Özbekler kırmızı et, Beyaz et nerede? İşte ondan o... arttırmaya çalışıyorlar demek ki. Hep et hep Kırmızı, hep, kırmızı biraz, kırmızı, biraz, da biraz da beyaz, da beyaz Eğer bu söylediğinin doğru olduğu düşünürsek cevap da bu şekilde olabilir. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yumurta üretimini arttırmaya hedefliyormuş hakikaten. Özbekistan ve civcivlerin tanesi 2,5 dolardan hesaplanmış. Ee, ve çok pahalı ya. onun sarı bir yeri, 44 günde yediğini düşün <gülüyor> diyor. normal sarı o zaman sarı civciv ne civciv dedi sarı civciv ee, uygulama artarak devam edeceğini e, biti, söyleyince ne Marsana zam mı yapacaklar memurdan Umur'dan cevap gelmiş Azal, azalarak <gülüyor> bitsin lütfen demiş <gülüyor> Artarak devam edecek diye bir şey verilir mi ya? Bence en güzel cevapmış. Artarak devam şey verilecek en güzel cevapmış. <gülüyor> Lütfen. istemiyoruz bunu demişler. 20 bin. Özbekistan'da her evde şu anda civciv var. Civciv var. Devlet memurlarının olduğu Özbek memurlarının asaplarının bozulma dönemi başladı o zaman. Nisan ayıyla beraber. Hayır. Özbekistan'da sadece bu haberler yok. Verelim mi bir haber daha yoksa? Ver tabii ya. Kaldıralım mı? Boşuna Bence kaldır dosya. ya Özbek haberleri. Veya haberleri at dosya kalsın ona başka bir dosya olarak kullanırsın. Evet sevgili dinleyiciler tutumluluğu da elbette vurgulayan bir program Bader Sabahlar. Her zaman öyle olacak. Başka? Başka Türk robotları var. Türk, Türk robotla robotları. Türk robotları. Türk robotları. Genç Türk one muşitleri robotlara İstanbul'da görüşe çıktı. Türkiye'deki teknoloji ve robotik meraklısı... <gülüyor> Bunun adı böyleymiş ya, robotikmiş ya. <gülüyor> tabii robotik şap <shop> diye bir <gülüyor> var. Adam robotik Meraklısı çıktı. <gülüyor> robotik Meraklısı öğrencilere kendilerini göstermeleri için e, bir fırsat olanağı sağladı. Sen gittin mi hiç robotik shop'a? Gittim tabii canım. Ben de geçtim robotik shop'lardan. Ne var işte? robotik shop'ta? Pilli böyle şeyler var. Ya ben de geçen gün yolda gidiyordum. Birisi elime bir kağıt tutuşturdu. Baktım robotik shop ürünleri falan yazmışlar. De ama an dedim böyle Rahatsız oldum ya robotik şap. Genelde de üst katlarda oluyor robotik şaplar. Kafanı kaldırmayınca. Kafanı kaldırmadan çünkü. göremiyorsun. Diyorsun ki ne arar Ankara'da robotik şap? Her yer robotik şap. Özellikle Kızılay'da. <gülüyor> Kızılay'da robotik şap <shop> faciası. Ne robotlar vermiş? Ne robotlar ne robotlar. Ne ne robotlar. Evet e, şimdi neler var? Oo çok şeyler var ama ev ucuz ucuz robotlar. Yani 2000 bin lira e, efendim ve söyleyeyim burada rakamları söylüyorum 700 lira maliyetli olanlar var ne <gülüyor> yapıyor 700 lira maliyetli olan robot hadi ee, onun üstüne koy işçiliğini işçiliği, ben bir robotun 1-1-200 falan gibi bir şey ben bir robotun sadece fiyatına göre değerlendirmesine karşıyım tabii, o da nasıl cici ve itiraz ettik demin aynı şekilde bizde tutarlılık esastır ee, o zaman bir de yurt dışındaki robotlar İnsansı mı bunlar yoksa şey mi hayvansı Hayvansı robot. <gülüyor> hayvansı mı? Yani o hayvansıysa gene tercih edeceğim. Yani. Kapı gibi falan böyle. Kapı gibi. Ee, diye Dolaşıp bir Hadi. tane kesme şeker, çaya kesme şeker atan robot mu? Mesela, mesela hayvansı robotlar burada e, insansı robotlarda biliyorsunuz şeyler çalışıyor. E, Uzakdoğu dediğimiz kısım o konu üstüne baya bir çalışıyor. Onlar da çıkaracak. Zaten bu haberin hemen üstünde insan robotu bir adım kaldı. Hadi Son bir kal. adım. E, aşağıda da Türk robotlarını. iki robotu karşılaştırdığımız zaman. Türk <gülüyor> Ya? Türk, robotu. Türk robotu ne ya? Üstüne ne bileyim işte böyle bayrağı ya, işte falan koyca. Türk ya Sonuçta onu da yapan bir insan. <gülüyor> <gülüyor> yani robotu programlarken kendi kültüründen bir şeyler koyuyorsun. Yani mesela Asimo'yu biliyorsunuz evet. herkesin karşısında bir eğiliyor. O çünkü Japonların saygı göstergesi öyle bir hafif belden gerçekleşen bir eğilme. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Hafif belden bizde... gerçekleşen bir eğilme. Şöyle baş selamı olabilir. E eli kalbe götürerek merhaba. Eyvallah eyvallah. Eyvallah, eyvallah. eyvallah falan diyen bir robot. Onda o zaman Türk robotu oluyor. Bak adam açıklık getirdi yani. Türk bunları. gibi programladığın zaman. Teşekkür ediyoruz. Olsun. <gülüyor> evet. Pas. <gülüyor> Evet robotlarımızı ayırdığımız köşeğinde burada sonuna geldik. Ee, bunların detaylarını sonra vereceğiz. Bunlar çok derin konular, derin mevzular öyle robot konusu. Robot et yani evet. robot detayları. Ee, pazartesi günü sizi bekliyor. Sevgili dinleyiciler kendinizi hazırlayın bu hafta sonu. Pazartesinden itibaren yarışma dönemi açılıyor radyo. Kendinize hazırlayın derken valizinizi, pasportunuzu, efendimi söyleyeyim vize bir işlemlerine bize. başlayın. Doğru. Vize işlemleri kolay. Onu hiç dert etmesinler. Babul hazırlansın ve kimle gidileceği konusunda kafalar netleşsin. 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde 9 çift 9 Avrupa ülkesine gidiyor önümüzdeki günlerde. Bunun haberini verelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim ve roketleyelim. Piyano. Piyo! Piyo.